1156, numaralı konu, İbni Abbas'ın Hani'den Hazreti Peygamber'in kuşluk namazı hakkındaki rivayeti, evet, ben, biz dağları ona rem etmiştik, akşam sabah onunla tesbih ederlerdi, saat, 38. sure 18 ayetini okur geçerdim, fakat, akşam ve sabah, sözünden bir şey anlamazdım, sonra Hani bana, Hazreti Peygamber bize geldi ve abdest için su istedi, ona bir çanakla su getirdim, sanıyorum çanakta hamur eseri vardı, Hazreti Peygamber abdest aldı, dıktan sonra kuşluk namazını kıldı ve ey Ümmü kıldığım namaz kuşluk namazıdır dediğini anlattı.